Kentin Gizli Öyküleri programından herkese merhaba ben Kenan Doğan saatlerimiz 16.30'u gösterirken açık radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla sizlere merhaba diyoruz yine. Bu programda gerçek yaşamdan insan öykülerini sizlerle paylaşıyoruz. Her programda o öykünün kahramanı kendi yaşam öyküsünü, kendi öyküsünü bizlere aktarıyor ve bugün yine programımızda Özel bir konuğumuz var. Hem de o kadar özel ki gerçekten sizlerle paylaşmak için, yaşam öyküsünü paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Bugünkü konuğumuz uzaklardan, Diyarbakır'dan. Sevgili Hatice Tunç. Hatice hoş geldin programımıza. Merhaba, hoş buldum. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Ee, Hatice, dinleyicilerimize... Anlatmanı istiyorum yaşam öykünü ve sormak istiyorum sana Hatice Tunç kimdir, nerede, nasıl başlamıştır yaşam öyküsü? Merhabalar, tekrardan o zaman diyelim ve başlayayım ben öykümü anlatmaya. Lütfen. Hatice Tunç, 20 yaşındayım. 4 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğuyum. İki kız kardeşim, 1 erkek kardeşim var. Lisedenim ne kadar gayet sıradan bir hayatım vardı. Kendi, arka sıralarda oturan böyle sönük öğrenci tipinde takılan bir öğrenciydim ben aslında. Diyarbakır'da doğdun değil mi Hatice? Evet Diyarbakır'da doğdum. Aslen madenliyim ama Diyarbakır'da doğumluyum. Diyarbakır'da doğdun, Diyarbakır'da büyüdün. Okulda öğrenciyken sen daha çok arka sıra öğrencisi olan sessiz sakin kendi halinde bir öğrenciydin. Tahkil liseye kadar. Aynen öyleydim. Tahkil liseye kadar diyorum çünkü liseyi e, olduğum Şehir merkezinden değil de ilçelerden birinde okudum. Ve ilk defa aileden aslında biraz daha uzaklaştığımı fark ettim. Daha hızlı bir şekilde dünyayı tanımaya başladığım dönem diyebilirim lise dönemini O zamanlar servise gidiyorum, geliyorum. Staj yapmaya başladım, hastanede çalışmaya başladım. Dershaneye gidiyorum. Lakin çok yoğun bir dönem geçirdim. Ve birçok insanla tanıştığım bir dönem oldu benim için. Anlaşılan Dersin... sağlık meslek sitesinde okudun. Evet Çıkmış, evet hemşirelik okuyordun muhtemelen Evet hemşireyim. Lise bittikten sonra birkaç ay sonra atandım ve tamamen farklı bir şehirde çalışmaya başladım Mardine kendi memleketime atandım Orada çalışmaya başladım ve orada kendim için bir düzen kurmaya başladım İlk defa aileden ayrı bir şekilde yaşamaya ve kendi evimde yaşamaya başladım Buna alışması çok zor oldu çoğu zaman faturalarımı ödemeyi bile unuttum. <gülüyor> Unuttuğum oluyordu. Sorumluluk almaya başladığımı ve büyümeye başladığımı hissettiğim dönemlerden biriydi benim için. Peki Mardin'de yaşamaya başlamadan önce e, sen Diyarbakır'da doğup büyüdün. Diyarbakır dışında başka bir şehir görmüş müydün? Hayır, yok, görmemiştim. Başka bir şehri görmemiştin ve e, evet. liseyi bitirdikten sonra kadar liseyi bitirene kadar Diyarbakır dışına hiç çıkmamıştın. Hiç çıkmamıştın. Liseyi bitirdikten sonra hemşire olarak Mardin'de Mardin merkeze mi atandın yoksa başka bir ilçeye mi? İlçe atandım. Mardin'de Argeçit ilçesine atandım. Evet, Mardin... Orada çalışmaya başladım. Evet. Bu arada çalışmaya başladığım zaman 17 yaşındaydım. 17 yaşında Meslek sesini sağlık meslek sesini bitirmiş gencecik bir hemşire olarak Mardin'in bir ilçesine atanıyorsun ve ilk defa ailenden uzakta ilk defa kendi sorumluluğunu alarak kendi ayaklarının üstünde durarak çalışmaya başlıyorsun bir yandan iş yaşamı bir yandan yeni bir şehir bir yandan da ailenden uzak aslında ilk var olma mücadelesi diyebiliriz. Nasıldı evet, o yıllar o günler neler yaptın? Baya bocaladığım oldu yemek yapmayı bilmiyordum çok aç kaldığım da oldu. Sonrasında sorumluluk sende kalınca mecburen her şeyi yapmayı öğreniyorsun. sana her şeyi öğretiyor aslında. Bir şekilde yemek yapmayı öğrendim. Evi temizlemeyi öğrendim. Çalışıyordum zaten. Hastanedeyken o kadar çok farklı hikayelerle karşılaştım ki içerideyken hastaya müdahale edip dışarıda hasta yakınıyla ağladığım zamanlar bile oldu. Daha sonrasında ilçede çalışırken orada farklı farklı insanlarla arkadaşlık kurduk ve orada yalnız olduğum için aslında yeni bir aile çevrem oldu. Aile dediğim insanlar, şu anda görüştüğüm insanlar oldu. Onlardan da çok şey öğrendim. Yaşım küçük olduğu için hastanedeki ortamlar, ortamında çalışma ortamındaki insanlar hep büyük insanlardı. Onlarla gezmeyi çok severdim ben. Gene olarak uzak bir ilçede olduğumuz için hep böyle köylere giderdik. Ve oradaki köydeki yaşlı amcalarla ve teyzelerle sohbet etmeyi çok severdim ben. Çünkü anlatacak çok güzel hikayeleri olurdu onların. Bu şekilde gezmeyi çok seven bir insandım. Peki şimdi Aynen. gezmeyi çok seven bir e, genç bir hemşiresin ve e, ailenden uzakta aslında o kendi küçük ailenin çekirdek ailenin Hatice'si iken e, bir anda sen Mardin'de dar geçitte e, evet, oradaki Aynen. yaşayan insanların Hatice'si olmaya Hatice başladın hemşiresi Hatire, Hatice, Hatice Hemşiresi olmaya başladın İnsanların sevdiği o beraber zaman geçirdiği onunla beraber gezilere gittiği farklı yerleri gördüğü. Etrafı tarafından sevilen yaşı dolayısıyla da aslında hem hastanede hem de dışarıda herkesin bildiği, tanıdığı, sevdiği bir hemşire oldun. Sen bu gezileri sürekli hale getirdin ve sürekli etrafındaki arkadaşlarınla, büyüklerinle geziler yapmaya başladın. Evet, bir geziyoruz, gün... geziyoruz, sürekli geziyoruz ama bir şeyler öğreniyorum. Gidiyorum mesela oraya gittiğim yerin tarihini öğrenmek için oradaki insanlarla konuşuyorum, okuyorum, bak soruyorum. Yani geziyorum ama öğreniyorum da aslında. Hastanede kaldığım zamanlarda çok güzel anılarım da oldu. Teyzem mesela te hiç tanımadığım teyzeler gelirlerdi. Sözde muayene olmaya gelmiş ama elinde kocaman bir ekmek. Size ekmek getirdim. Size köyden ne bileyim kendi ürünlerinden getirirdi. teyze. O kadar güzel bir yani oradaki hiç tanımadığım insanlarla aslında bir gönül bağ kurmuştum. Evet. O yüzden hem kendimi bulduğum hem de bu şekilde insanlarla olduğum için... Orasını çok severdim ben. Daha geçtiği çok severim. Benim, bendeki yeri ayrıdır. Bir yerden de belki de değil mi? Yani Diyarbakır'da doğdum büyüdüm ve liseyi bitirip Atahan'a kadar Diyarbakır'ın dışına çıkmamışken... ...bir anda kendi paranı kazanır hale geldin ve daha fazla o ekonomik özgürlükle de daha fazla yer gezmeye, görmeye başladın. Yapamadıklarını yani yapmaya başladın. kazandıktan sonra ailem ve hiç bana bu şekilde... Başka yapmadılar. Hala da benim maaşımın ne kadar olduğunu bilmezler. Hı hı. Çünkü onlar da benim ne kadar gezmeyi sevdiğimi bildikleri için ben maaşımı alırdım. Her gün başka bir şehirde, her her hafta başka bir şehirde olurdum ve gezerdim. Evet. Şekilde. Gezmeyi seven bir gencecik hemşire Mardin'de, Mardin'in bir ilçesinde ve e, bu geziler esnasında günün birinde bir yere gidiyorsun. Nereye gidiyorsun? Günün birinde Canım Hasan e gidiyorum. Orayı çok severdim ama sular altında kalacak diye son kez gidelim oraya veda edelim diye biz arkadaşlarımızla oraya gittik. Orada gezinirken üzerinde olduğun taşın kırılması sonucu taş benim ben. başıma geldi ve e, bu şekilde bir kaza yaşadım. Ve daha sonrasında çok uzun süreçler yaşadım. Bacağım alınmak zorunda kaldı. Bunun 13 gün boyunca hastanede kalmaları yoğun bakımda kalmaktan bahsediyorum kalbimin durması, komalar vesaire birçok şey yaşadım ve 13 günün sonunda yoğun bakımdan çıktım. Ee, Hatice izninle burada senin bir dakika böleyeceğim. Şimdi sen Hasankeyf'e geziye gidiyorsun Hasankeyf'te oturduğun bir kaya kopuyor ve sen yaklaşık 3 metreden kaya ile beraber aşağı düşüyorsun ve kaya bacağının üstüne düşüyor. Evet. Ee, şimdi birazcık Hatice'yle programdan önce konuştuğumuzda ben Hatice'ye şey söyledim. Yani Kentin Gizli Öyküleri programı enda biz insanlarla, dinleyicilerimizle dram paylaşmak istemiyoruz. Aslında paylaşmak istediğimiz hep umut veren, ilham veren öyküler. Hatice'nin öyküsünün bir yerinde tabii ki bir dram var. Ee, o kadar detaylı paylaşmayacağız belki ama birazcık anlatmakta fayda var. Sen e, Hasan Keyif'te e, düştükten sonra kendi kendine ilk yardım yapmayı çabalıyorsun. Değil <gülüyor> evet. Mi? Kendi kendime kan bacağın kanadığını fark ettikten sonra ve çok büyük bir acı hissettim ve olacakları düşündüm. Ben sonra kendi kendime turnike yapmaya çalıştım. Kollarımda güç olmadığı için ilk adıma yani beni ilk gördükten sonra yanıma gelen insanlardan biri bacağıma turnike yaptı. Ve hatır, o anda hatırladığım tek şey oydu. Daha sonrasında gözümü açtığım zaman Ankara'daydım. Ve aradan iki gün geçmiş şekilde uyandım. Ve bu iki bu günlük geçen içerisinde... süreç içerisinde... İki gün içerisinde iki defa kaybım durmuş ve o iki gün boyunca komada kalmışım. Benim, benim ailem hani gelin son kez görün sabaha çıkarması çok zor diye ailem benimle veda etmeye bile gelmiş aslında. Benim ailem için de çok zor bir süreç olmuş aslında. Ben orada savaşırken aslında onlar da kapıda savaşıyorlardı. Ve gerçekten babam benimle vedalaşmaya geldiği zaman gözümden bir damla yaş gelmiş. Ve bunu babam doktora söylediği zaman Hatice seni duyuyor, seni duymuş, tepki vermiş, bu iyi bir şey dedikten sonra ben bu olayın sabahına uyanıyorum. Aslında yeni evet. hayatıma merhaba diyorum. O uyanış aslında yeni bir hayata uyanış ve o komoda geçen süre kalbinin iki defa durduğu anlar hepsi bir evet. kenara aslında babanın duyduğundan an belki de Tekrardan hayata tutunmaya karar veriyorsun. Kim bilir? Ve sen gözünü açıyorsun, hayata tutunmaya karar veriyorsun ve ne yapıyorsun o anda? <gülüyor> ben ilk uyandığım zaman yaptığım şey çarşafı açıp bacağıma bakmak oldu. Oh be bacak yerinde diye sevinirken parmaklarını oynatmaya çalıştım ve sadece ayak baş parmağımın oynadığını gördüm. Diğer parmaklarını oynamadığını o an fark etmedim bile çünkü bir parmağım oynuyordu ve bu şey. Bu benim için çok güzel bir şeydi aslında. Diğerleriyle ilgilenmek aklıma mı gelmedi veya olayın şokuyla, narkozun etkisiyle farkına mı varmadım hiç bilmiyorum. Ama her yerine açıp çarşı ayak baş parmağımı gösteriyordum. Daha sonrasında bu şekilde 13 gün geçti. tabii bu sürekli ameliyatlarla geçen bir 13 günden bahsediyorum. Daha sonrasında yılbaşı gecesinde bacak maalesef daha fazla tutunamadı ve bacağı almak zorunda kaldık. Evet. Bu benim kararım değildi. Mecburiyetten doğmuş bir karardı. Ama uyandığım zaman o kadar çok ağrım geçmişti ki yani morfinlerle durmayan, narkotiklerle durmayan ağrılarım geçmişti. Utanmasam yani oturup sevinecektim çünkü ağrılarım, acılarım dinmişti. Daha sonrasında hemşirelerim başıma bir şapka geçirdiler. Ellerinde bir pasta geldiler. Ne oluyor dedim. Hem bugün yılbaşı gecesi hem de bugün senin yeni doğum günün aslında dediler ve o an Tekrardan yani bir daha merhaba dedim. Çünkü o an gerçekten ölmüşüm ve tekrardan dirilmişim. Ve yeni yaşamına böylece başlamış olduğun bir yılbaşı gecesi Ankara'da evet, hastanede. Yılbaşı. Tek bir Gecesinde. fark vardı artık bacağın bir bacağın yoktu. Evet uyandığımda defalarca bacağıma baktım inanmak istemedim. Ama daha sonrasında kabullen, bir kabulleniş içerisine girdim. Çünkü geri dönmeyecek biliyorum. Geri döndürmem mümkün değil ve bu, bununla yaşamaya alışacağım. Ben o andan başladım. Kendimi bunu alıştırmaya başladım. Evet canım çok yandı, çok acı da çektim. Bunun sindirmesi de kolay bir şey değil, alışması da kolay bir şey değil. Ama gerçekten yapabileceğime inandım ve yoğun makam taburcu olduktan sonra servise yatırdılar beni. Ama ilk istediğim şey yangın merdivenine çıkmak oldu. Bunun neden istediğimi sorduklarında da şey diyorum. Ben 13 gün boyunca bir daha güneşi görebileceğimi düşünmezken şu an bak buradayım. Hem güneşi görebiliyorum hem rüzgarı yüzümde hissedebiliyorum. O an işte içimde o gelen her bir rüzgarla kendi içimde biraz daha güç topladım ve odama gittiğim zaman fizyoterapist geldi ve yavaş yavaş ayağa kalkma süreçlerim başladı. Tekrardan ayağa kalktığım zaman yaralı iyileşti ve taburcu oldum. Diyarbakır'a geldiğim zaman Evde boşaltmak yerine sürekli araştırıyorum neler yapabileceğimi düşünüyorum, buluyorum ve evde sürekli kendimce egzersizler yapıyorum. Yaklaşık iki ay boyunca tamamen yaraların kapanmasını bekledik ve protez sürecine geçtiğimiz zaman sürekli araştırıyorum. Hangi protezi kullanabilirim, neler yapabilirim, nasıl bir süreç bekliyor beni bunları sürekli araştırıyorum. Bir an önce ayağa kalkmak istiyorum çünkü bir an önce işime geri dönmek istiyorum. Çünkü ben işimi çok seviyordum ve beni hayata bağlayan en büyük etkenlerden biri de buydu. Daha sonrasında protez sürecin başladığı zaman adaptasyonun çok hızlı oldu. Çünkü bu hazır bir şekilde ben başladım. Sen hiç boş durmadın çünkü bir Sürekli egzersizler yaptın kendi kendine. Kendini hazırladın o sürece. Tabii ve ki evet. Günün birinde yani protesto takıldığında sen rahatlıkla ayağa kalkıp normal hareketlerini hazır. yapmaya başladın. Aynen. Benim için çok önemliydi bu. Çünkü eğer... Hamlamış bir vücutla gitseydim benim süreçlerim çok daha fazla uzayacaktı ve ben daha geç yürümeye başlayacaktım. Bunu araştırıp öğrendikten sonra sürekli çalışıyordum, sürekli evdeyken bir şeyler yapıyorum, spor e, hareketleri yapıyorum, egzersizler yapıyorum ve protes sürecine başladığım zaman toplamında iki ay bir iki aylık bir süreç içerisinde ben çalışmaya başladım. Protez kıldıktan 2 ay sonra yapıyorum. işine döndün. Dedin ki evet. artık yeter Hatice kaldığın yerden Tabii yaşamına devam et. Tabii ben oturmaya alışkın insan değilim. Ben bu kadar oturmaya hiç alışkın değilim ve gerçekten sıkılmaya başlamıştım. Tam zamanında başladım işe. Peki sevgili Hatice işe döndün. E, protezle beraber yaşamaya başladın ve işe döndükten sonra e, nasıl oldu tepkiler? E, sen normal kaldığın yerden hemşirelik yapmaya devam ettin mi? Maalesef ki ilk etapta kaldığım yerden tekrardan hemşirelik yapamadım. Beni masa başı bir işe koydular. Ben bir hafta boyunca masa başında çalıştım. Evet o da bir iş ama benim işim değil. Ben hemşireyim. Benim masa başındaki bir işte evrak işlerinde ne işim var? Bir türlü adaptör olamadım ve insanların bunu yapamayacağımı, hemşireliği yapamayacağımı düşündüklerini fark ettim. Daha sonra gidip konuştuk müdürlere ben hemşerilik yapmak istiyorum. Ben hemşireyim ve otomasyonda masa başında durmak istemiyorum dedim. Tabi tereddütlü bir şekilde kabul ettiler. Daha sonra ilk nöbetimi tuttuğum zaman şanslı bir gebe geldi ve o an doğuruyor. Kucağım o kadar güzel bir bebek doğdu ki kendi kendime şunu söylüyorum. Evet Hatice bir şeyleri kaybettin ama hala kucağına bu kadar güzel bir can doğabiliyor. Hala bir şeyler sen kazanabiliyorsun bu hayattan. Ben sürekli kendisi, hayatın karşımıza çıkardığı her şeyin bize aslında bir mesaj olduğunu düşünen bir insanım. Ve sürekli bu mesajları almaya çalışıyorum. Farkında olmaya çalışıyorum. Ne güzel anlatıyorsun. Sürekli o mesajları alan Hatice mesleğine de döndü. Masa başında iş yapacağını düşünen Müdürlerine, yöneticilerine hayır ben kaldığım yerden devam edeceğim. Hemşireydim, Tabii. hemşirelik yapacağım. Ben insanlara sağlık vereceğim. Dedin ve kaldığın yerden devam etmeye başladın. Ama bir yandan mesleğini kaldığın yerden devam edip yaparken bir yandan da başka başka şeyler, başka başka uğraşların peşine düştün. Neler yaptın? Tabii. Eskisine göre daha bir hareketli hayatım olmaya başladı. Yerimde duramıyorum. Sürekli bir keşfetme, kendimi keşfetme sürecine girdim ve Sürekli yeni şeyler denemeye karar veriyorum. Kendimi tutamıyorum. Daha sonrasında bir arkadaşım bana bisiklet sürmemi önerdi. Ben o zaman kendi kendime şey diyorum. Hatice saçmalama yapamazsın falan. Daha sonra kendi kendimi ikna ettim ve denemeden göremezsin. Denemeden neden sen kendine yapamazsın diyorsun ki. Çünkü bu hiç benlik bir şey değil. Yapamazsın bana nefret ederim. Şu an yani kimse bana bu cümleyi kuramaz. Kelimeyi kullanamaz. Sevmiyorum. Ne güzel. Daha sonrasında... Bisiklet sürmek için gittiğim zaman babama söyledim. Tabii ki e, çekindiler, istemediler. Ben onları da ikna ettim ve bisiklet sürmeye başladım. Çok komik bir şekilde bisiklet sürebildiğimi fark ettim. E, ve o an dakikalarca bisikletten inmedim. Gözümü kapattım ve kendi kendime şunu söyledim. Ya sen yürüyemeyeceğini düşünürken şu an bisiklet sürüyorsun. Kendi kendimi de her zaman övdüm ve kendimi motive ettim. Kimsenin beni övmesini beklemedim. Ben kendi kendimi övmeyi bilirim. Muhteşem bir şey yapmışsın. Kendine o özgüvenini artırarak... ...o özgüveni aşılayarak... ...sen yolunu yürümeye devam etmişsin. Bisiklet Kesinlikle... bindin ama bisiklet seni... ...anladığım kadarıyla... E, ...kesmedi Kesinlikle. tabiri caizse. Sen <gülüyor> daha fazlasını beni... yapmak istedin. Evet. Başka neler yaptın? Bisiklet beni kesin Bince ...gözümü bir kaya diktim. Bir ara çok fazla yapmak istedim. Protezden önce hiç kaymadım. Ama denemek için Deli gibi sürekli videolarını izliyorum. Acaba yapabilir miyim diye düşünüyorum. Gitmek istedim. Ailem tabii ki ilk etapta karşı çıktılar. Çünkü bana zarar gelmesinden korkuyorlardı. Ama benim inadımla başa çıkamadılar. Ve en sonunda ona da ikna edip kaymaya gittim. Yaklaşık bir saat eğitim aldıktan sonra çok iyi, çok güzel bir şekilde kayabildiğimi de gördüm. Kendi kendime haneme bir artı daha yazdım. Hatice bak bunu da yapabiliyorsun. Hatice... Bunu da yaptım. Bunu da yapıyorum, bunu da başarıyorum diye diye bisiklete binmeyi, sonra kaymayı başardı. Ama sadece e, kendi merak ettiği, ilgi duyduğu uğraşlarla ilgilenmedi. Aynı zamanda toplumsal birçok projenin, birçok uğraşın da içinde oldu. Orada neler evet. yaptın? Ee, bu yönü yönelmenin sebebi ben yaptıklarımı paylaşıyorum ve insanlar gerçekten hayret ediyorlar. Ben aslında bu kadar hayret edilebilecek şeyler yapmadığımı düşünüyorum ama insanların yani bizim toplumumuzda öyle bir algı var ki başına bir iş geldiyse bir uzvunu kaybettiysen bir engelin varsa artık toplum izinimde bir engelliyim ve bir engelin varsa artık evime oturup halime şükredip dışarıdan hayatı izlemem gerekiyor. Ben dışarıdan izlemek yerine hayata katılmayı tercih ettim ve sürekli de sosyal sorumluluk projelerinde bulundum. Bunlardan biri Hakan Akaya'nın bir defnesinde çıkmak oldu. Çünkü Türkiye'de bir ampute kadının podyumda hiç olmadığını fark ettim. ve Böyle bir teklif gelince kabul ettim. Çünkü bunun büyük bir farkındalık yaratacağını düşündüm. Ki öyle de oldu. Biz yani Ve sen o, Hak Hakan Akkaya'nın bir defilesinde e, podyumda farkındalık yaratmak için, insanlara o farkındalığı e, yaşatmak için e, podyuma çıktın. Ve bir defilede evet. görev aldın. Evet. Onun dışında birçok ee, gruplarla da çalıştım ve Diyarbakır'da olan çocuklar üşmesin grubuyla beraber biz birçok köye gittik. Oradaki köydeki çocuklar için mont, bot, kırtasiye malzemeleri gibi birçok eşya götürdük ve onların o mutluluğunu gördükçe biz kendimiz de o kadar motive olduk ve gönlümüz şenlendi ki inanamazsınız. Çünkü çok uzak köyler. Kimsenin bilmediği köyler. Benim de hiç bilmediğim köylerdi. Hiç tanımadığım insanlardı ama Onların yüzündeki gülümsemeye e, biz de ortak olduk ve bizi gerçekten manen çok doyuran şeylerdi bunlar. Bu tür etkinliklerde çok fazla yer alm almaya çalıştım. Çünkü e, hayatın değerini biliyorum ve bir şeye erişememenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bunlar elimden geldiği kadar başka insanlara da yardım etmeye çalışıyoruz. Ve hala sen devam ediyorsun. Sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorsun. Evet. Hala insanlar acaba yapabilir mi diye kafasında soru işareti uyanan ne varsa sen onları denemekten geri kalmıyorsun. Yaparım. alasını yaparım deyip peşine düşüyorsun. Sen biri sana yapamazsın ama sen kendini eğer ona inandırırsan o zaman yapamazsın. Sen kendin ben yiyeceksin. Yapamayacağını kendin göreceksin. Ben bana söylenen Hiçbir şeyi ciddiye almadım. Evet senin iyiliğini istiyorlar. Senin kötülüğünü tabii ki istemez. seni sevdiğim insanlar. Ama sen kendini onlardan çok daha iyi tanıyorsun. Yapamayacağını kendin denemen lazım. Peki sevgili Hatice hayalin nedir diye sorsam ne söylersin? Benim hayalim paraşütlü uçmakta. Paraşütlü. Şu an o var. Neden olmasın? Bence kısa zamanda yapabilirsin hatta. Dinleyeceğimiz arasında sana bu konuda destek olabilecek, yardımcı olabilecek birileri varsa bizlere ulaşırsa yönlendiririz seve seve. Bizler de destek oluruz. Hatice'yi efendim paraşütle atlamak istiyor. Mümkünse bilmiyorum mümkün mü. Mümkünse eğer hep beraber bunu başarabiliriz evet. elbirleri. Bence de. Kesinlikle gerçekleştirebilirsin. Ve yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz artık son saniyeleri son dakikalara doğru giriyoruz sevgili Hatice son olarak dinleyicilerimize ne söylemek istersin ne mesaj vermek istersin ve özellikle şu an seni dinleyen engelli dinleyicilerimiz varsa hayatında senin yaşadığın gibi enteresan talihsiz bir olay yaşadıysa e, belki kalbi durdu yeniden hayata döndü e, şu an seni dinliyor dinleyicilerimiz dolayısıyla ne söylemek istersin herkese mesajın ne olur ben şuna inanırım eğer ölmediysem hala yaşamam gereken şeyler var ve hepimiz bu hayata bir şeylere hazırlanırız ve olmamız gereken kişi olmamız için bu tür şeyler karşımıza çıkar. Bu şeyler başımıza geldiyse mutlaka bir sebebi vardır. Pes etmek yerine savaşmayı tercih edin. Kesinlikle pes etmeyin ve hayatın sizin için daha güzel olduğunun farkına varın. Siz savaştıkça o kadar güzel şeyler çıkacak ki karşınıza. Evet çok zorlanacaksınız. Ben de çok zorlandım ama... Şimdi daha mutlu bir hayatım var. Ne mutlu sanırım. Evde kapanmaktansa şu an hayatı çok aktif bir şekilde yaşamaya devam ediyorum. Etrafımdaki birçok insan bana yapamazsın dedi. Size de söyleyeceklerdir ama onları ciddiye almayın. Siz kendinizi tanıyorsunuz ve yapıp yapamayacağınızı kendiniz bilirsiniz. Bir kere denediniz başaramadıysanız bir daha yapın. Ben bisiklet sürmeyi öğrenene kadar defalarca düştüm. Kolum incildi, aileme söylemedim. Bana kimse karışmasın diye. Defalarca düştüm ama o bisikleti sürmeyi öğrendim. Sevgili Hatice, sana, zaman... sana yapamazsın diyemeyeceğiz, diyemez de kimse. Sana yapabilirsin, daha fazlasını yap. Yapmaya devam et diyoruz. Programımızın artık sonuna geldik. Bugün Yaşam Öykü'nü bizlerle paylaştığın için çok teşekkür ediyoruz sana. Evet efendim, bugün programda konuğumuz gencecik, 22 yaşında bir... Hemşire arkadaşımızdı, yaşadığı talihsiz olay aslında e, birçok insan belki hayata küser yaşadıklarından sonra ama o her şeye rağmen yaparım, varım. Madem ki iki defa kalbim durdu, tekrardan döndüm hayata, daha yaşayacak günlerim ve yapacak işlerim var. O zaman ben ne duruyorum deyip harekete geçen, etrafına, yaşadığı topluma fayda sağlayacak işlerin peşine düşen, farkındalık yaratmaya çalışan, engeller için farkındalık yaratmaya çalışan, Pırıl pırıl gencecik bir arkadaşımızı konuk aldık ve yaşam öyküsünü sizlerle paylaştık. İşte tam da böyle ilham veren yaşam öykülerini programda sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Kentin Gizli Öyküleri bu tür öykülere her zaman açık. Sizler öykülerinizi paylaşmak isterseniz bize Kentin Gizli Öyküleri programının Facebook ve Instagram sayfaları üzerinden ulaşabilirsiniz. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Barış Demirel. İki hafta sonra çarşamba günü 16.30'da tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.